Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz abdest ve teyemmüm. Abdest almak bu da bir ibadettir. Yani abdest alması bazen farz olur. Bazen vacip oluyor. Bazen de sünnet oluyor. Abdest Arapça bunun aslı Vuldu deniyor buna. Abdes kelimesi ise bu farşa bir kelimedir. Hatta iki kelimedir bu. Ab ve dest. Ab farşa su demektir. Dest de el demektir. Ersi anlamına geliyor farşada. Abdes alması ne zaman faz oluyor? Allah tarafı buyuruyor bizlere bunu Kuran-ı Kerim'inde Maide suret 6'da. Es-seinc billah, es -Sizbillah, es rahim Ya ey ellezina amilu. Mevlam buyuruyor. Ey müminler, ey iman sahipleri, inananlar. Bu ayet-i kerimeye göre Abdest almak yalnız Müslümanlara farz oluyor. Bunun için abdestin şartı biri de nedir? Kişinin Müslüman olmasıdır. Ve Allah korusun İslam dışında kalan bir kimse. Abdest alsa da, almasa da ona bir yararı olmaz tabii. Ve Allah Teala ve Şura buyuruyor: Ey müminler, İza kumtüm ile salati, Namaza kalktığınız zaman, Burada mahzuf deniyor, Yani bir kesinti aslında vardır. İza ererttümün salate, Anlamına geliyor burada. Yani sizler, ey mümin kullarım, Namaz kılmayı niyet ettiğiniz zamanı, Namaz kılmak niyetiyle kalktığınız zaman fâsılû ucu hüküm. İşte bir kimse namaz kılacağı zaman hatta kılacağı namaz sünnet olsa, nafil olsa yine bu kişiye abdest alması burada farz oluyor. Yine bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyacaksa Ezber değil de koronu tutarak, eline tutarak okuyacaksa, ya bir kimse secde yapacaksa şükre secde olsun yine bu kimseye abdest alma zamanında farz oluyor. İşte abdestin da ilki yüzün yıkaması ile başlıyor. Mevlamız buraya bizlere işte namaza kalktığınız zaman namaz kılma niyetini ettiğiniz zaman yüzünüzü yıkayınız peki bir insan daha önce abdest olsa ne olur şimdi namazın şartları vardır altı şart deniyor bunlara bunların farzı Bunlara şart deniyor fazlara. Şart şu geliyor, yani bu olmadan, bu olmadan meşrut olmaz. Abdest olmadan namaz kılınmaz anlamına geliyor. Ve namazın şartları daha önce yerine getirilirse tabi daha sahap olur. Hatta bir kimsenin elinden gelse, insan abdestsiz gezmese, çok daha iyi olur. Çünkü hadise buyuruluyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse abdest almaya devam ederse, yani abdesti bozuldu, etuvaate gitti, fazla eğlenmeden, nama vakti değilse bile, kişi abdest alıp da abdesti gezinirse, oturursa bu kişi ölürken buna Rabbim nasip eder de Allah katında şehit olarak evlere kavuşur. Yani evinde de ölürse yatağında da ölürse bu kimseye nasip olur elhamdülillah. Şehit sabile Allah kavuşur. Bir kimse abdesti gezdiği zaman o kimsenin bütün bedeni Allah-u Teala'yı zikretmiş gibi olur. Abdestin dört tane farzı var Hanefi mezhebine göre. maliki Maliki'de birkaç farzı daha var. İnşallah onları açıklayacağım inşallah nasıl olsa inşallah. Şimdi Hanefi'ye göre dört farzu var Abdestin. Yüzü bir defa yıkamak. İkincisi, elleri dirsekle beraber iki bir defa yıkamak, bir defa yıkamak. Üçüncüsü başı meshetmek. Dördüncü farz ayakları yıkamak. Şöyle bir durum olabilir. Mesela bir kimse abdest alacak, e, sular kesilmiş. Evinde fazla su yok, az evinde suyu da var. Olabilir ki inşallah evinde abdest çoktur, hanımı, çoğuşu da vardır. Mesela genelde sabah namazdan kalkıldığı zamanlar. Sabah namazdan kalktı baktılar ki sular kesilmiş. Evde az su var. Abdest almaları gerekiyor. E dışarıdan getirme imkanları yoktur veya zaman dağıdır. Kısıtdır onda vakitte. Bu defa ne yapılır? Bu gibi koşullarda abdestin yalnız farz yerine getirilir. Namaz kılınır. Efendim işte ben az su alamam denmez burada. Denmez burada. O da demek ki sukut oldu. Bu tabii yolcukta olabilir, her türlü olabilir. Böyle suyun kıt olduğu bir zamanda yalnız abdestin dört farz yine getirilir. Nedir bunlar da? Avucuna su alır, yüzünü bir defa yıkar, güzelce yıkar, kur Sağ avucuna su alır, bir defa sağ güzelce yıkar, kur kalmasın diye. Sol avucuna su alır, bir defa sol elini yıkar. Elmisatır başını beseder, ayaklarını yıkar, birer tabu tabi kişi bu namazı kılabilir. Ama suyun olduğu bir zamanda, vakit olduğu zamanda abdestin tabi sünnetleri de var ve adabı da var, müsabı var. Bunu da gene getirmesi gerekir. Şimdi işe başlayalım abdest almak için ne yapma gerekiyor? Nasıl işlem gerekiyor burada? Önce abdest almamıza bir engel varsa o anda bu engelin kalkması gerekiyor. Ne bunlar? Bir hanımla ilgili. E hanım adet günlerinde veya doğum yapmış nifas halinde iken tabi abdest alsa da kişanlamaz onda. Bu aletinin kesilmesi gerekiyor. İkincisi, yine bir kimse abdest alacak ama abdesti bozucu bir özellik has devam ediyor anda Mesela abdest alacak Kalktı, eli bir yere çarptı. Ya e hanım mesela soğan doğurdu, yeme bir şeye doğradı, eli başa kaçtı, eli kanadı. Evet vakti de geldi. ezan okunuyor, ama elinden kan geliyor. Ya e Hanefi mezhebine göre akıcı kan geldi mi? Tabi abdest alamaz bununla. Alsa da, da e kan devam ediyor, abdesti bozulacak. Namaz kılamaz. Bunun için bu özrün gitmesini bekleyecek. Tabii duruma bakacak. Hafif e, bir kanamadır. Yarım saatta 10 on dak, oner bellidir. Kişi bunu bekler, abdestini almaz. Bunun gibi tabii idrar akıntısı varsa, bunun temizlenmesi gerekiyor. Yalnız böyle de özür sahipleri vardır. Özür sahibi vardır ki mesela bir kimse Allah'a öyle bir yaralanmış ki öyle bir kan satabilen geçmez yarısı. Yani akıcı kan kendisine geçmez. Ya kişiye çıkmıştır ki ya idrarından prostosu olmuştur bir şey olmuştur. O zaman kişiye özür sahibi deniyor bu kimseye. Bu kimsenin özel bir durumu vardır ki. Mesela bunu için fazla durmayacağım geçti de bunlar ne yaparlar? Bu özür sahipleri vakit girince abdestini alır. Hangi özür devam ediyorsa o abdesti bozmaz. Vakit çıkıncaya kadar. Mesela bir kimse ameliyat olmuş prostattan. İtiraklığınızı devam, devam ediyor. Tabi bu özü sahibi oldu. Vakit girdi mi abdestini alır. Abdesten sonra ya da namaz kılar de o idrarı gelse de abdestini bozmaz. Vakit içinde abdeti devam eder. Ama bu idrarın dışında buna özü sahibi oldu. Başka bir abdest bozucu hal olsa mesela burun kanırsa, bizim bozar. Çünkü bu özü sahibi oldu ama idradan oldu. Diğer bir kişi de mesela yine ameliyat diyelim. Bedenden ameliyat oldu. Tabi ciraat geliyor ameliyat yerinden. akını devam ediyor kendisinden. Bunlar özü sahibi oldu o kimsede. Bu özü devam ederken de vakit girdi abdizini alır namazını kılar o yedinci aksa da dar vermez. Ama bunun dışında mesela onu daha iber damlasa abdestini bozuyor. Bozuyor. Özü say ilgili bunlar. Ama normalde demek ki abdeste engel olaymış şey kalkacak. Ayrıca bir daha abdest alacağımız zaman abdestte yıkamış yıkan organlarımızda, iki elimizde, yüzümüzde, ayağımızda, altına su geçirmeyen bir engel olmayacak. Mesela kişi yağ boya yapmış, yüzüne sıçramış, eline atmış yağlı boyalar, nedir yağlı boya? Bir kalın tabaka teşkil eder, Altının suyu geçirilmez. Mesela hanımlar kına yakarlar, bu suyu geçirir. Altın suyu geçirmeyen her ne olursa olsun, belki bir cige sakız olabilir, başka bir şey olabilir, bir kahta yapışan kahta olabilir kişide. Demek ki abdestte yıkanması gereken Ağza uzuvlarda, organlarda altına su geçirmeyen bir şey varsa önce onun izale edilmesi, giderilmesi gerekiyor. Su altında başlaması gerekiyor. Şimdi abdeste nasıl başladığımızı bozayın inşallah. Önce besmele şerifi söylemek gerekiyor. Bu hanefi de sünnettir bırak diyemesi düş farzdır da besmele söylemek yani Bismillahirrahmanirrahim demek o ne de sünnettir bir kimse besmele-i şerifi söyleyerek abdestine başlarsa o kimsenin bütün bedeni temizlenmiş oluyor hatta bir adı şerifte i, Şerif i başlarsa, bir adı şerifte Adının abdest abdest sayılmaz diye Al-ı vardır. La-u'du'e Geliyor. Bunun için demek ki abdeste başlarken Besmele-i Şerif'i Bismillah'ı söylemek gerekiyor. Sonra niyet etmek abdeste bu Hanefi mezhebinde sünnettir. Yani hanefi mezhebine dahil olan bir kimse ulusa niyet etmeyi ablis olsa hatta şöyle bir şey olabilir mesela bir kimse o anda niyeti yapsalmak niyeti yok kendisinin ama çocuğuna işte birisine öğretmek amacıyla bak önce elini yıka işte ağzına su ver, işte burnuna su ver, diye olarak gösterirse ama niyetini öğretmek apsalma değil, hanefeyle bu caiz oluyor yine. Neden? Çünkü hanefede niye, niye? sünnettir? Tabi sünnetin tekliği olabiliyor. Ama Şabi mezhebinde, Maliki mezhebinde, hatta Hanbili mezhebinde de üç mezhepte niyet farzdır farzdır ve bunun da vakti de yüzü yıkamada tadır. Bunun için demek ki zaten aslında her Müslümanın bu fıkı mesleerinde kendi mesebiline ters düşmeyen konularda dört mesih uygulaması daha tehvalıktır bu. E Niyet etmek harfi de sündet mekrufiden değil. E bu de farzdır, de farzdır. Bu işi ne yapmak gerekiyor? Bir kimse ister Hanefi, ister Şafi, ister Malik olsun demek ki abdeste niyeti unutmamaya çalışması gerekiyor. Nedir niyet? Dile söylemesi olabilir. Kalbden girsin yeter. Özellikle yüz yıkayıcı zamanlar bunu söylemesi gerekiyor başında bir söyleyebilir. Kimse sahip olacak kişi bir de yüzük meselesi. Yüzük meselesi kişinin parmandaki yüzük sıkı ise bunun çıkarılması eğer çıkarılması biraz zorsa Oynatması gerekiyor. Altı kuru kalmasın diye. Yüzük eğer sık ise. Biliyorsunuz altın yüzük erkeklere haramdır. İster söz için olsun, ister nişan olsun, ister evlilik olsun, ister başka amaçlı olsun. Erkeklerin altın takınmaları, yüzü takınmaları altın olarak Haram erkeklere. Erkeklere haramdır. Kadınlara helaldir. Altın takılmak. Erkeklerin gümüş yüzük kullanmaları gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün hutbede şöyle buyurdu altın belinde ipek bu ikisi ümmetimin kadınlarına helal, erkeğe haram buyuruyor. Erkeğin has ipe gemisiz erkeğe haramdır. Altın takılması da haram erkeğe. Şimdi bir de abdest alacağımız zaman tabi imkanı varsa yüzün kıbya dönmesi de bu da sünnettir müsahaptır. Yüzün kıbleye dönmesi. Ama lavaba terse tabi o özür vardır olabilir. Mümkünse abdestte yüzün kıble dönmesi daha ertadır güzeldir. Abdeste başlarken önce tabii eller yıkanıyor. Bu el yıkanması sünnettir. Şu farzı yüzden başlıyor. Neden önce el kanıyor? El temizlik aleti. Mesela bir kimse bir tasla, bir kapla bir yerden su alacak. Ama icabında akarsudan, dereden ve evinde büyük kaptan küçük su alacak. Küçük bir kapla. Ne gerekiyor? Önce su alacağı kapın temiz olması gerekiyor. Yoksa elini aldığı dışarıda bulunan pis bir kabı e, temiz suya batırırsa tabi suda pis olmuş olur. Elde temizlik aleti ellerimizde. Ekişliğin elleri pis, çiriliriz olabilir. Hem yüzden sürdün tabi yüzde pislemiş oluyor. Bunun için önce iki el yıkanır mideklere kadar, eklemlere kadar iki el er yıkanır. Şimdi buna bir özellik var. İki el er yıkanırken iki el er birbirini yıkarlar. Bir adı şeride geliyor. İşte müminler de kardeştir. Bunun gibi derler. Nasıl ki iki el er birbirini yıkamazlar kık bunda arkadaşlar. Yani sağ bakar, solu yıkayım der. Solu sağa yıkarım. Demek ki müminler birbirini böyle temizler müminlerde. Aleyhinde olmazlar Müslümanlar, kardeşim Müslümanlarla, kardeşim Müslümanlarda iki el yıkanır. Bir de bu parmak araları kuru diye mesela su elin parmaklarıyla arasına sokulur. Sağ elin parmaklarıyla arasına sokulur. Hilalama deri buna. Üstelik yıkanır. İki el yıkandıktan sonra sıra geliyor. Ağza su verilir, gargara yapılır. Sariha yapılması, bu da sünnettir. Savca su alınır, bu su biraz bolca ağzına verilir. Abdesti olmadığı zamanlarda başından kaldırır, su boğazına alınır, gitsin diye. Gargara yapar, olmasa bunun kişi tükürür, tekrar su alır, Yine bunu verir. Üç sefer ağzı çalkalanmak bu abdeste dört mesleği sünnettir bu. Sonra üç defa da buruna su verilir. Buruna su verirken de yine sağ avuca su alınır. Bu, bu suyu buruna çekerken nefesin yukarı çeker su yukarı çıksın diye. Ondan sonra Sol eliyle bunun temizler. Bakınız. Yani sol el burada kullanılacak. Burun temizliğinde tuvalete sol el kullanılır. Sağ el devamlı hayırlı kullanılır. Demek ki buruna sağ ucuna su aldı. Bunu buruna verirken nefesini çeker. Su yukarı çıksın biraz. Olmazsa sol ile temizler. Tekrar sağ ucuna su alır yine burnuna verir, nefesini çeker, tekrar temizler. Eğer bir kimse üst sefer hemen su verirse, olmaz bu. bu. Üstteki püs ya, karıştı bunlar. Bir defa su alır, buna çeker, bunu temizler. İkinci defa temiz su alır, temiz su verir, yine bunu temizler. Üçüncü olarak da yine burnuna su alır, nefesini çeker, bunu temizler. Bu şekilde burun da temizlenmiş oluyor bu tabi elhamdülillah İslam'ın güzelliği muhtemelen yani ağız temizliği bakınız ağız temizliği bir de ağızı misvaklamak misvak kullanmak bu da çok kuvvetli sünnettir hem çok şifadır yani çok dertlere de var. misvak derler bu Arabistan bunun bir ağaç vardır. erak ağacı diye. Onun dalında, aşağı yukarı parmak kalınlığında bir karış kadar boyunda parça kesilir. bu uçları fışı gibi olur. Dövünce biraz ısırınca biraz. Bununla ağaç temizlenir. Gerçi günümüzde işte dış fışıları var deniliyor ama dış fışıların bazıları domuz kalından yapıyor sevgili kardeşlerim. Domuz yapıyor yakılıyor. Domuz kılı sert olduğu için onunla yapıyor Onlar kullanamaz onlar. Ağzı sokamaz onlar. Karşıma gerekiyor bunu. E, domuz kıl olmayan fırçalar da evet dişinin üstüne biraz temizlen falan ama fakat onun başka faydası yok ama. Halbuki misvan çok faydası var. Yani bu tahliye edilmiş. Almanya'da da bu tahlil edilmiş. Araştırmışlar bunu. Ki diş pusu, misafat ağacının o parçası su ile temas ettiği zamanlar bunda antiseptik özelliği bulmuşlar bunda. Antiseptik özelliği bulmuşlar. Yani mikropi öldürücü bakınız. Bunu bulmuşlar bunda. E, Dışının sarılmasını önder, diş arası önder, diş etlerine kuvvet endirir. Balgam sökücü özelliği vardır. Boğazana faydası vardır. Hatta hazma da mide faydası var. Bundan gider üsare. Mideye gider. hazmı kolaylaştırır. Bu tabi misaf kullanmak erkeklerin sünni kadına değil ama. Kadınlara ne gerekiyor? Onların sakı şeyleri yeterli kadınlara. Ama dalma sakızı ama cike değil. Şimdi, sakız kadınlara sünnettir, damla sakızı. Damla sakızında da şifa vardır. Dişlere beyaz atır, diş etlerini kuvvetlendirir. Onda, çok özellikler var damla sakızınında, fazla konuya girmeyeceğim. Yalnız, erkeklerde sakız demek mekru olur erkeklere de. Yani erkek, ister damla sakızı olsun... İster ciket türü olsun, bunlara çiğnem de mekru oluyor ama. Kader bezediği için. Şimdi el yıkandı, ağır sevincisi elhamdülillah, mümkünse misvak kullanıldı. E, misvak bulamadığı kişi, gereğinde parmağınla da bunu yapabilir. Tabi misvaktaki faydayı bulamasa da, ama yine bir nasihat alır kişi. Sıra burun temizlendi, şimdi sıra geliyor abdestin ilk birinci farzına, yüz yıkamaya. Yüz yukarıdan, saç bitiminden çene altına kadar, çene alt kasın değil, çene bitimine kadar, iki kulağın yumuşana kadar, buralara kadardır. Yüz deniyor bunlara tabi, esen tabi dökmüş su olurdu. Şimdi her lavabolar var. Su akıyor musottan. Yanı abdestte suyu israf etmemek gerekir. İsraf etmemek gerekiyor. Ya yani bazıları e, açıyor lavaboyu muslu açıyorlar. E camide de aynı şey oluyor. Apartmanacak yerlerde. E, çok az suyu açıyorlar. Hem kendi üzerine sıçıyor, hem yanındakının sıçını rahatsız ediyor. Hem su israf ediyor. Bir gün sahabeden gire, Hazreti Saad Hazretleri ablus alırken peygambımıza geçiyor arkadaş Hazretleri. Bakti peygamberin Hazret Saad abl alırken tabi dökmüş suyu alıyor ama suyu biraz fazla alıyormuş suyu. Ve döndü sordu ya Saad, ne bu israf ne bu israf Peygamber Hazret Saad şaşırdı yarısı yolda ya abdese de israf olur mu? İbadet-i abdest. israf olur mu? Sordu yani. Cevap şu olur Peygamber'in cevabı. Yasat akar suyun başında da olsan yine israf olur bakınız. Yani İslam'da bak iksat, ekonomi. Böylece. Demek ki bir kimse akan su ırmak berekende olsa bile su akıtmayacak. E günümüzde özellikle abdest alırken çok çok kişiler yani çoğumuz e, musluğu çok açıyoruz böyle, bom açıyoruz kendisini. Bunu da yapmama gerekiyor İsa çünkü Haram'de. Şimdi iki yerimiz suyu aldık musuta aldığımıza göre aldık suyu. Bu suyu sert ruma gerekirse yavaşla yukarıdan başlanır. Bu da sünnettir. Yukarıdan başlanır. Suyu baştan başta yüzümüze süreceğiz her tarafımıza. Yani hiç kuruluk kalmayacak gibi. Kaşlar olur. Alttan su gitmesi faz değil. Nerede tüy varsa sakal olsun, bıyık olsun, kaş olsun alttan su gitmesi yaptırırsa farz değildir. Şart değildir. Üstü yıkandım yeterlidir. Ama bir olması sünnettir. Yüzün bir kimse suyu aldı, yüzünü ilk yıkayışında kuyruk kalmadan yıkadı mı farz yerine geldi. Birincide defa yıkamak farzdır. tekrar su alır, tekrar yıkar, ikincisi sünnettir. Eğer birincisinde yüzün tamamı yıkarmış, kuyruk kalmamışsa, tabii göç yıkılar falan bu aralar kulak yanları kuru kalmamışsa farzene geldi, farzlerine aldı kişi. İkinci yıkayışında sünnet sahibi alıyor. Üçünü de olaylı sünnet sahibi oluyor. Ama ilkinde tam yıkamamış hemen biraz geçi vermişse ikinci üçünü de yıkama tamamlanmışsa o zaman bu yalnız farz yapmış olur, sünnetten yoksa kalmış olur. Abdesi tamamdır ama. Yüz yıkantan sonra bir defa şimdi sıra geliyor kolların yıkanmasına. Mevlam buyuruyor bizlere ve eydiye hüküm iller merafiku Mevlam Edi Eydiye hüküm ellerinizi yıkayın El parmak ucundan omuza kadar eldirir şimdi. Mevlam burada buyuruyor ile mrafık. Burada ila me anlamında, mea der anlamına geliyor. Yani elinizi dirfak birsemektir, Dirsek de abi yıkayınız. Medan bu kadar yürüyor. Demek ki kosu varacak, soracak. Yalnız şu dirseğin meydana çıkması gerekiyor. Yani birkaç mrammak geçecek bu. Kış mevsiminde gelenler tabi kalın şeyleri giyilir. Eğer bir kimsenin bu dirsek tamamen meydan çıkmazsa abdest tabi burada eksik kalır. Bunun için güzel sıvamak gerekiyor. Sağ su alınır. Buradan başlanır. Yıkanır. Olmak bu da sünnettir Hanefi'de. Böyle sünnettir. Malikede olmak farzdır. Bunun için su alındı mı? Bir de onu bir o olur. Böylece. O olur. Hem bu şekilde hiç kudere kalmaz. Lükse de yıkanır. Hatta biraz daha yukarı gitse daha da fazla. Çünkü ne kadar abdest kişi fazla alırsa güzel alırsa o kadar maaşlar gününde bunların nur gibi orada. Bu bir. Bir defa yıkadı kuleye kalmadı, oldu da farz yerine geldi. İkinci defa alır, bu sünnettir. Bundan sünnet sahibi var. Üçün defa alır, bu da sünnettir, sünnet sahibi alır. Sağdan başlayan bu da sünnettir. Önce sağdan başlanır, bu da sünnettir. Sonra sol avucuna yine suyu alır, aynı şekilde kolası sıvandı, su halini bir defa yıkadı, farz yerine geldi. İkincisi sünnettir, Üçünün sünnettir. Bu üç tabayı yıkandı mı artık bu kesin tamamdır bu. Kesin tamamdır bu. E, e ben üç tabayı yıkadım ama acaba gene kuruya kalmış mıdır diye evham yapmak bu şeytandandır. Bu kesin yasaktır bu. Bunu şeytan yaparak eşliğe ne de bizim görevimiz üç tabayı yıkamak böyle. bu yere gelmiştir. Yani. Bu kesindir bu bunda acaba yoktur bunda buna şey kabul etmez burada bu iki elde yıkanından sonra şimdi sıra geliyor başımızın mes meslekin sonunda heva burada mes edilmesine mes bir şeyi okşama anlamına geliyor bir şeyi sıvazamak anlamına mes denir buna mes etmek sıvazam anlamına geliyor Buradaki anlamı nedir? Eli ıslatıp eli ıslatıp evet, elimizi yıkadık. Eli ıslak. Bunda olmaz ama. Çünkü bu el suyu buna yıkandı. Bu suya may i deniyor. Yani bu su kullanıldı burada. Mutlaka tek yeni baştan avuç ıslanacak. Islak elle başımız mesledecek. Sıvanızacak başımız. Bu nasıl olacak? Ve başın ne kadarının mesedilmesi gerekiyor? Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Vemsehu bir üsükü Mevla buyuruyor. Bakın diğerlerinde de geldi, yıkayın geldi. Başa gelince Mevla buyuruyor Vemsehu mesediniz ediniz, yani sıvazayınız Şimdi burada B harfi var. Harbicayarlar buna. Bu min olsun, ilah olsun, B harfi olsun bunlar çok anlamlara geliyor bunlar. Yani işşahat buradan kaynaklanıyor zaten. Şimdi buradaki B bazen buna B'i deniyor. Yani ziyade. Vemsev o zaman Ruh-i anlamına geliyor. Başka yıkayın İmam Malik Hazretlerine yine Hanbel mezhebine göre, buradaki be bay i yani başlı mezhebiniz anlamına geliyor. İki mezhebe göre, Malik'in mezhebiyle Han mezhebine göre, başlığın tamamen olması gerekiyor. Kulak, hizasına kadar, aşağısı değil. Demek iki mezhebe göre, Malik Hanbeli'de başlığın tam meslemesi gerekiyor. Şah-ı meslemeye göre ise buradaki bağ bağ anlamında, bağız anlamında. Yani başlığın bazı kısmını, bir kısmını mesle anlamına geliyor. Şah-ı göre ise başlığın az bir kısmı da meslelik yeterli oluyor. Yani bir had yok böyle başlığını 3-5 tane kılayan bir insansa bile Şah mezhebinde, az bir şey olsa bile et olabilir Şah mezhebinde. Haneti'ye gelince, Hanifi'de başlığın dört temesi gerekiyor. Hadis Peygamber Peygamber hadis-i Peygamber'in nasiyesinin meseti Peygamber'in hadise geliyor. Nasiyesi ön tarafı anlamına geliyor. Haneti'ye göre başlığın dörtte birinin esi gerekiyor. Tabi burada yine Hanefi mezhebine göre de Şah-ı mezhebine göre de başlığın tam meslemesi sünnettir yani. yani Azı da olabiliyor ama hepsi o da iyidir. Bunun için bir kimse ister Hanefi olsun ister Şafi olsun başlığın tam mesleler ise daha iyi olmuş olur. Daha garanti olmuş olabilir. Dört mezhebe uygun olur. Olmuş olur. Şimdi Hanefi'ye göre Kişi ne yapacak, avuç sadece avucuna tamamına saracak, saracak. Çünkü bir insanın başının dörtte biri o işe kadardır. Hatta bazı kişilerin başı büyük de olsa avucu da büyük olur bakınız. Büyük olur. Yani başı küçükse, onun avuç elde küçüktür, küçüktür. Demek ki avuç işi tamamı ıslandı mı? Önden kondumu bir defa kondumu hafifleri gezdi mi başın dörtte biri karan etmesi oluyor. oluyor. Ama fazla gezilirse daha iyidir. Daha iyidir. Bir kimsenin ön tarafında yara var. E, bant yapıştırmış. Bir şey olmuş. Bantım altı ön tarafı yapılmış Ne yapacak kişi? Yanlarını yapar. Yani başı neresi olsa olsun ama ön tarafı müsaitken önüne yapması gerekiyor. Ama önünde özür var, yarası vardır, bantı vardır, bir şey vardır. O zaman kişi yanlarını yapabilir, arkanı yapabilir vesile edebilir. Başlığın tamamını mes yapmaya kaplama mes, istiaabül mes deni buna kaplama deniyor. Bu şir olur bunu yapmak isteyen kişiler için daha, daha sabit oluyor bunun. İki avucunu ıslar. Bir de parmağın dışını ıslar. Dış kısmını ıslar. içini ıslar böyle. İki elini getirir. Bunları getirir. Baştan böyle baştan götürür. Bir de geri getirir. Baştan tamamen olmuş oluyor. Sonra parmaklarla içini, işatların içerisine baş omandan dışarısını yapar. 3 parmağın ters yanında meseder. Burada kapağı mes denir. Yapmış olur. Da böyle yapması daha iyidir. Ama yapmadı, kim olur bakalım. Hanefi'de başının dörtte 1'inde mesetimi tamamdır. Şafii'de daha az mesetsin yine tamamdır. Tamamdır. Sonra geliyor ayaklarımızın yıkanmasına. Ayaklar tabi önce sağdan başlamak yine sünnettir. Sağ ayağında küçük parmandan başlamak bu da sünnettir. Bakın. Yani hep İslam'da yukarıdan ve sağdan başlamak. Yani ayaktan, topuktan başlamaya da yukarıdan parmaktan başlanır. Sağ ayaktan başlanır. Sağ yan da küçük parmağından sağdan başlanır. Ayak yıkamadan ne gerekiyor? Parmak aralarında kuru kalmaması gerekiyor. Parmak aralarında sulanması, Bir de bir parmakla mümkünse küçük parmakla hilalanması aralarına gerekiyor. Böylece Ayak parmaklar kuru kalmasın derken yine ayak altları genelde biraz daha kırışık olabiliyor, hafif çatlak matır olabiliyor, biraz oldu mu olur. Burada mevlam yürüyor ayaklarınızı yıkayınız. İlerki <Sessizlik> a beyini ve ercülüküm ilerki a beyini. Kab ayar iki anda çıkıntı vardır böyle. Ökçe değil. Yani topukla beraber ama biz topuğu ökçe deniriz. Ökçe başka topuk yani kâb çıkıntı anlamına geliyor. İki yanında ayağın kemikler vardır. İki yanında bileğe doğru. İşte bunların yıkanması gerekiyor ayakta da. Yani ayak iki yanında bileğinde çıkıntı kemiklerinde yıkanması gerekiyor. Önce sağa yıkanır sonra soya yıkanır. Bunlar yıkanır. Elhamdülillah bu şekilde oldu mu abdest tamamen almış olur. Şimdi ne yapacağız? Kişi suyu ibribe almışsa abdesten kalan sudan. Tabi günümüzde bu az olan olaydır. Kişi da abdesti almışsa ne yapacak? Abdestten sonra biraz su içmek bu da çok sıhhatlı ve çok şifadır bu da. Sağ avucudan su alır. Bir defa içler. Diğerse üç avuçla alır. avucuna alarak su içmesi. Bu hem sünnettir hem bunun çok şifası vardır. Çok şifası vardır bunun. Hatta iki su ayakta içilebilir. İki su. Diğer zamanlar ayakta içmek pek makbul değildir. Hatta hadiste geliyor. Bir kimse unutarak Ayakta su içmişse bunu kutsun bile. Yani bu tıbben zararlı olduğu için bekle olmuş oluyor. Yalnız iki su ayakta içilebilir bak. Ama şartıya yetişmek içilebilir. Bir abdestten sonraki su bir de zemzem suyu ayakta içilebilir bunlar. Yoksa ama her zemzem içine ayak atmak şart değildir. Bir de abdestten sonra bir insan şunu okursa, abdest aldı mesela, abdestte hemen sonra yani aldı yüzünü silerken şunu okursa, <gülüyor> eşhedu en la ilahe e illallah wahtehu la shirikeleh ve şimdi enne Muhammed abdi ve Rasul bunu derse kimse. Tekrardayım inşallah, eşhedu en la ilahe e illallah. Vahdehu la şerikelleh ve eşedü enne Muhammeden abdü ve resulü derse kimse bunu. Bu şekilde diyemese kelime şahatı söyler, o yeterli olur. Ne olur bunu söylerse futsahat lehü ebâb cenneti semaniye Bakınız. Şu müceh bakınız. Adı bu. Bahar-ı o anda cennetin siv kapı açılıyor. Cennetin siv kapısı vardır. Bakın o anda o kimse için cennetin siv kapı açılıyor. Ye duh babin O kimse o anda ölmüş olsa cennete girebiliyor dedi kapıdan kıymetli bir şey. Bir de abdest esnasında dünya kelamı konuşmamak. Otur oturup almaya hem konuşur abdest alır bu da mekruhtur. Bu da çünkü. Yine mümkünse abdest dualarını bilen bunları okur. Bunlar bilmeyen kişi her uzunda resmeni söyler. E, Kelime şadi getirir. Kehmeti'yi getirir. Kısaca mesela. la Allah bunları getirir. Abdest alırken. Demek ki abdest esasında da dünyaya kerama konuşmadan her elini yıkaşında, yüzünü yıkaşında besmineyi getirmek, e, kerimeşlerine getirmek, bunları getirmek de. Bu da nedir? Abdestinin nurunu arttırır. Sırafını arttırır. Ve abdest alırken Vela deniyor. Yani peşi peşini yapmak. Ara vermemek. Mesela yüzünü yıkadı. Oyalandı. Tekrar kolunu yıkadı. Yapmamak bunları. Muharrette sünnettir ama Muharrette farzdır bu. Ara vermeden yapmak. Ablamak gerekiyor bu şekilde. Şimdi abdesti bu şekilde. Tabi kısaca üretime çalışıyor şimdi burada. Bir de Abdest almaya engel durumlar her insanın başına gelebilir. Bu tabi yalnız yaşlılık, hastalık meselesi değildir. Her tali kişi başına gelebilir. Allah o insan eli, yüzü yanabilir. Başka bir yaralar, şunlar olabilir. Su dokunulmaması gerekebilir. Ekişinin beli tutulur, hiç kumul Ya da kişiye bir rahatsız orar ki. Akım da gerekiyor ya da su olmadığı zaman olabilir. Bunun için İslam'da elan ve bir vardır. Bu temin İslam'ın başında yoktu. Bir sefer dönüşü gece mola verildi. İslam ordusu Peygamberimiz de orada başlarında. O seferde Hazreti Ayşe validemiz de. O da götürülmüştü oraya. Peygamber'in bazen hanımları götürdü böyle giderken sefere. Dönüşte mola verildi gece. Tabi İsa dedi işte az dinendiler. Bu defa Peygamber bundan haber verdi. Kalkalım yol devam edelim diye. Çünkü bulundukları yerde su yoktu tabi su olmanın yerlerde hayat olmanın durmaz arada. Haysa Ayşe Validemiz nevesine binecek o ayağa kalktı baktı. Boyundaki gardanlık vardı Ayşe Validemiz. O da kendisinin de değildi de ödül almıştı. Abdul Sassı Esma'dan almıştı. Kıymeti bir gardanlıkmış da. Tabi Ayşe Validemiz çok gençti kendisi. Hanımdı. Merak etmiyor böyle bir şeye. E, Kadınların içinde de serbesttir. Yani yabancı göstermemek koşuluyor tabi. Haysa baktı aşağı validemiz dedi ki Ya Allah benim gerdanım benim kaybolmuş dedi. Kaybolmuş dedi. Nerede kaybolun bilemiyor tabi. Ama o yörede olduğunu şüphede yok. Orada kayboldu. şüphe yok orada. Bunun üzerine hareketler vazgeçildi. Hareket durduruldu. Hazai annemizin gerdandı aranmaya başlandı. Hatta iki kişi görevlendirildi etrafı aramak için. Tabi o şey aranıyor. Hazai Aisha annemizi arıyor. Hazai Bekir, Hazai Ömer gibi büyük veliler, evliyalar. Onu için peygamberimiz arıyor. Ayol'a yola gerdanlığı bulamadılar. Ama çok geç oldu artık. Artık geç oldu. Artık gidemeyiz artık oradan. İyice uykulara geldi kendilerinin. Bir... Beklediler şimdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık uzanlı aşağı bizim dizine. Hafif peygamber yattı uyumaya. Orada bulunan sahabeler Hazra Bekir dediler ki ya Ebu Bekir bak verin, ne yaptı senin kızın orduyu engelledi. Burada su yok. E, sabahımız vakti gelecek. Nasıl namaz karıştırın burada? Sabah mı üzere. Hazra Bekir de kızdı, tabi. Kızı. Böyle bir şeye sevip olduğu için Hatta kıza aşağı alemize baya sert muamele yaptı kendisi orada. İşin böyle yaptın devletten. Neye sahip olamadın gerdanına diye. İşte bu olay üzerine Mevlam ondan elhamdülillah ayet-i kelimelerin izahını buyurdu. Teyemmüm burada izin verildi. Yani teyemmüm abdesti olmaz, su olmayınca onun yerine bedel olmuş oluyor, bir cavas iz olmuş oluyor kardeş. Elhamdülillah, gerçekten e, çok önemli bir konu bu beriş. Şimdi bazı aklına gelir, et temin toprakta oluyor, abdest suya temizlik oluyor. Dedi, temin toprak insan temizlenmiş olabilir mi diye. Şimdi abdestin türlü temizliği var abdestin bir bedensel temizlik gerçekten tozu alıyor, kiri alıyor terleri alıyor ağzı mikrop alıyor bu bir bedensel maddi temizlik bir de abdestin manevi temizliği var ki bu psikolojik da etkisini gösterir şimdi bir kimse abdestsiz bulunduğu zamanki durumuna baksın psikolojik olarak o yani bir ağırlık, bir miskinlik, bir tembellik, gevşelik olur kişide. Yani beyinde filan bir iştahsızlık olur kişide. İştahsızlık olur. Ama bu kişi abdestini aldığı anda maddi temizin dışında kişide manevi bir hal olur. Psikolojik olarak gibi hafifeler bakınız, Hafifeler. Yani namaz kılmayan kişiler bile bunu denilsin abdest alsınlar. Efendim işte o da ağzını burnunu çalkılıyor da, dişini fışyalıyor, yüzünü yıkıyor da, şunu bunu yapıyor da hayır muhteremler hayır. Abdest neyi abdest alması gerekiyor. Abdestin neyse kuralı uygulaması gerekiyor muhteremler. Bu, gere gerekiyor bunu. İşte Mekke'ye tanıştığım bir Fransız doktor Cezayir'de görev yapmış. Bu hastanedeki bazı Müslüman arakların abzu alışını görmüş. Ama bunun tabi ne olduğunu bilemiyor. Genç doktor kendisi araştırmacı her şeyi inceleyen bir yapıda öyle bir doktor kendisi yapısı bunun dikkatini çekiyor. Bakıyor, Müslüman hastaların bir kısmına bakıyor. Bunlar günün belirli saatlerinde lavaboda değişik bir temizlik yapıyorlar, bakıyor. Bunun dikkatini çekiyor. Şuna bakıyor. Eller yıkanıyor. Ağız gayet güzel çalkanıyor. Bu hoca, burun temizleniyor. Yüz yıkanıyor. Baş meziği falan yıkanıyor. Günde birkaç sefer Temizlik kurallara buna bakıyor ve dikkatini çekiyor. Soruyor, bu abdest diyorlar. Bu namazsız daha önce yapılması gerekiyor. Bu olmasa kırmaz diyorlar. Sabah kalkınca kendisi bir sabah ben de bu yapayım bakayım ve ocak bakayım diyor. Tabi her sabah labeye gidince içim fuşyalarmış boğulacak yüzüm falan yıkarmışım yaparmış. Fakat bir sabah ben de o abdizi alayım diye, yani kalem bunu geçirerek aynı kral Uygur'da abdizi alınca bakıyor. Gerçekten yine bir değişim veriyor kendisinde. Yani psikolojik olarak bir gözü açılıyor, başı bir hafifliyor gönlü bir rahatlama, huzur buluyor. Bu doktor Hristiyan, Katolik bir şey kendisi. Hırslanlığı devam ediyor. Ama her sabah abi almaya başlıyor. Hatta bazen yatarken de bakıyor ki biraz yorulmuş, beyni yorulmuş, bir stres halde kendisine gelmiş. Abdis alıyor. Hafifle kendisi görüyor. Tabi zamanla elhamdülü imzor olmuş. Mekke'ye görüştü kendisiyle. ölmüş Allah'a amet Şimdi sevgili kardeşlerim işte teyemmümde de bu usul kural var. Özellik var teyemmümde bu. Teyemmümde maddi temizlik olmamakla beraber ama manevi temizlik var teyemmümde. Kişi teyemmü zamanlarda bu kişi de psikolojik olarak hafif başlar kişide başlar. Şimdi teyemmüm yapmak için ne gibi şartlar gerekiyor? Ben Rabbü'ye ait kelimesinde kısar geçim olsun inşallah. Felem tecüdü ma'en vallahi yürüyor. Su bulamadınız. Feteyen memu saiden tayyiba böyle abiyürüyor. Demek ki su bulamamak şarttır. Musultan su akıyor. Yanımıza dere akıyor. Su içerisindeyiz. Hemen teyemmüm yapacağım caiz olmuyor su bulunmadığı zaman Mevlam buyuruyor. Felem tecidü maen su bulamadım Mevlam buyuruyor. Yalnız su bulamama iki türlü oluyor. Bir hakikaten deniyor yani gerçekten su yok. İkincisi hükmen. Su var ama kısım yaralanamıyor. Hükmen deniyor buna. Şimdi birinciye geçelim. Su yok. Yani gerçekten su yok. Nasıl su yok? Bir kimsenin bulunduğu yerde yakında su yok. Ne kadar yakını? Bir milden daha uzaktaysa su yine suyu adamına geliyor. Mesela bir kimse e, bulunduğu yerde yazının bir mola verdiği bir yere işi şey yaptı bakıyor su yakında yok soracak, Oran yerlisi varsa, unutakörün varsa onlara soracak, ne var burada? Var mı efendim, şu uzak mesele. Ne kadar bir mil, dört bir adım. Aşağı yukarı, iki kilometre yakın. Demek ki bir kimse, bulunduğu yerde, gerek kendisi bilsin, gerek buna haber verirsin Eğer su, iki kilometreden daha uzakta ise bu çözüme mecbur değil. Bak, değil. Ee, günümüzde araba var. Tam araba var ama öyle olabilir ki su mesela ormanda arabanın çıkmadığı yerde iki kilometre şöyle böyle yarım saat diyelim öyle bozuk yolda yarım saat. Yarasa dönüş bir saat alacak. Buna Buna o zaman ne oluyor kişiye? Su yok geliyor. Yine bir kimse birden mala verdi. Su var mı yok mu bilemiyor. Kimseyi görmez orada. O zaman araması gerekiyor. Ne kadar? 300-400 adım. Aşağı yukarı en çoğu 200 metre. bakın. 200 metre sağına bakacak. 200 metre sonuna bakacak. Zaten arkadan geldi, dönmeyecek. İlerisini bilmiyor bilmiyor. Kişi burada diyeyim, yapabiliyor. Böyle. Bir de su var. Var fakat engel var suya ama. Mesela biliyor ki şu tepede su var. Yakın. Var. Ama kurt var. Canavar var. Vahşi hayvanlar var. Şunlar bunlar var. Oraya korkuna gidiyor. Ya düşman tehlikesi var. Ya da hırsızlık meselesi var. E, gaspçı var terörist var yani bir zara gelir kendisine evet suyu karşısında görüyor ama gitme korkuyor oraya gitme oraya korkuyor hanım kızın ya koruyamayacak oraya giderse oraya bu gibi koşullarda da yani su yakın da olsa suyu karşısında gözüne görse suya gitmesine bir engel var korkutu bir şey varsa ya tutuklu kişi tutuklanmış kişi izin vermiyor kendisi abdül almasına, suyu vermiyor. Mi, bu gibi koşullarda, su gördüğü halde, sudan yararlanamıyor. Ya da bir kuyu buldu, bir şey buldu, fakat su çekilip kendisini. kendisinin. Demin bu gibi koşullarda, su yok hükmüne geliyor. Bir de, su var. Evinde hastanede yadır. Su bol. Ama hasta öyle hasta ki e, yatması gerekiyor hatta hiç hareket etmemesi gerekiyor ya yani hareketi biraz zarar vereyken kendisine. ya da yarası var berisi var şunlara bunları var ameliyat olmuş Ablaması mümkün değildir ya yani geçici, geçici olmayı bir hastalı var kendisinin alamadı bu kişi bir kişi su ile abdest alma imkanı yok. Evet su var ama hükmü bunun hakkında su yok hükmüne geliyor şimdi. Suda kişi yararlanamıyor. Kişi. Suda yararlanamıyor kişi. Bu kişi ne yapacak bunlar işte? O zaman bunlar izin veriyor teyemmimi yapmaya veriyor. Teyemmimi veriyor. Ve ne yapıyor? Feteyemmemu Seyiden, tabi ben, seyit yer özü, tabi temiz pak olacak. Demek ki topraktan bakacağız şimdi. Mesela çayırlık bir yer, ot var, ot yönden temin olmaz. Mutlaka toprak toprak cinsi oluyor. Yani yanım kül olmayacak. Mesela ağaç. Topuzun olmaz, değil mi olmaz? Ağaçlandırma kül olur. Yine ısınınca eriyen madenler, demir gibi, şunlar, kalay, gibi, işte bakır makır gibi, bunlar da olmaz. Yani demir var, kaplara var, şuzu busu var. Isınınca eriyen madenler, bunlar temim olmaz. Ağaç türüler temim olmaz. Ot bitki türüne olmaz toprak, toprak cinsi olacak. Ee, Şah-ı toprak şarttır. Hatta taşlarında bile olsa eğer taşlarında toprak tozu yoksa şah yine onunca temim olmuyor. Hanefi de biraz daha geniş bu konu. Hanefi mezhebine göre toprak cinsi olan bir şey. Toprak olur. Kum olur. ...taş olur... ...çakıl taşı olsun... ...kaya taşı olsun... yüz taşı olsun... ...olur... ...hatta mermer de olur bakınız... ...o da taş geliyor... ...alışı bile olabiliyor... ...mermer de olabilir... ...pişmiş toprak... ...tuğla, kiremit olabilir... ...yani bunların temiz olması iş mı? ama... Mevlam bir buyuruyor... ...Seyden Tayyip'a... ...Tayyip pak, temiz anlamına geliyor neresi pis olmayacak bunda değil mi olacaklar? Demek ki bir kimse yolda ise topraksa toprak üzerine olabilir ya, mesela kışın toprak çamurlu su da yok etrafında e, bir taş parçası gördü taşını yapabilir bakınız kolaylık var elhamdülillah kumsal yerde kum olabilir hatta mermerde de olabiliyor ya da kişi evinde tevim yapacak yapıyor yanında. Evinde bulundurabilir. Düz mermer bulundurabilir. Düz yassı taş bulundurabilir. Düz olacak ama. Ee, geniş çıkıda olmayacak. Düz kiremiz parçası, tuğla parçası olabilir. Biraz geniş olması iyidir. Avucanın kaplasın. Kaplaması da eline getirmesi gerekir ama yani iki elin suyla kadar, kadar olsa daha iyi. Biraz geniş olması. Demek ki bir kapta toprak olabilir. Kum da koyabilir toprağa olabilir. Bir yassı taş olabilir. Mermer de olabilir. Hatta evin badanası kireç badanası yapmışsa duvar olabilir bakınız. Ama eğer badana yal boyası olmaz. Onun olmaz bence. Çünkü e kireş badanası yapmışsa Tabii sıvada ne vardır? Zaten kum vardır, çimento vardır, onların toprak cinsi bunlardır. Bir de duvar eğer kireçle sıvanmışsa hasta kişi yatacağı yerden doğru yapabilir. Kireç sıvanmışsa duvar. Ama yal boya olmaz. Yanı başında bir düz tuğla, keremik, düz taş, mermer varsa mer, yanında bulabilir. Bunun üzerine meselecek, metin yapacak. <gülüyor> Bazı sahabeler, sullular Peygamber Efendimiz'e, Yarısı Allah, "Tem nasıl yapılacak?" sordular. Peygamber Aleyhisselam onlara bizzat gösterdi nasıl yapıldığını. Ben şimdi inşallah şimdi aynen göstereyim inşallah nasıl yapıldığını. Önce benimki gözlük kullanan varsa bunun çıkması gerekir gözlük. Gözlük olmaz. Bu çıktı. Ondan sonra iki kol sıvanacak. Aynen abbesi gibi. Yani kol sıvanacak. Aynen kolumu sıvamayayım. Aynen abbes alır gibi iki kostmanacak bir tek beden çıkacak bundan sonra teminen niyet şart yerine yani fazdır dört mesele buna değişmiyor bunda buna niyet şarttır niye dedim hadesten temizlenmeye diyebilir abdest namaz işini temini diyebilir hatta bir insan Gusül gereken halde ise de diye teyimi aynı teyimi yapılır. Fark etmez. Mesela bir hanım adetli gününde yola çıktı. Yola çıktı. Yolda temizlenin fark etti. Tabi kadın şimdi namazı bırakamaz. temizden sonra ne yapacak? Yıkaramıyor da yolda. Teyimi eder. Bakınız. Yine bir insan olur ya yola giderken otobüste, kendi arabası arkada oturan kişi mesela uyudu e, rüya halinde kendine gusül hal oldu. Erkek olsun, erkek kadın olsun fark etmez. Bu kişi ne yapacak şimdi? E, yıkanması mümkün değilse, gusül mümkün değilse onda ne yapar? Namaz geçirilmesi için bu tevim eder. Yıkanıncaya kadar bunu devam eder bu şekilde. Yani gerek gusül gereken halde Gerekse namaz için abdest halinde temim aynen temifteyim değişmez. Şimdi göz yola çıkardı benimki gözün çıkardı. İlk kol sabandı niye ettik? Niye ettim ya Rabbi? namaz için temim yapmaya ya da iba edebilmek için temim yapmaya der. Önce bu iki el avuçlar duvacaklar parmakla hafif açık olarak iki el şimdi bunda iki dar bir niyettir bunda eller hafif vuracak, yani dokunmayacak da eller hafif vurulur yapacak bundan sonra bir ileri bir geri yani avuçlar tamamen ısrar gibi tamam mesle olsun dokunu, temas ettiği taşla tuğlaya keremde gezdirir kaldırır İki baş parmağını bir yere getirir, hafif çırpar. Bu genelde toprak için bu kural konmuş ama yine bu uygulanmış şekilde. Yani eline bir şey varsa dökülsün. Olabilir kişi mesela insan kuma teyimi yapmış olabilir yolda, topu yapabilir, eline bir şey yapışabilir, hele tel olay bir yapışabilir. Hem bunu yüzüne götürürse yüzünü çizebilir, zarar verebilir bakınız. Bu iş İslam her şeyini yine, yine kullanmış. İki eline meke vuracak. Yavaş koymayacak. Hafif vurup yapacak. İki elini. ileri geri bir gezdirecek. Kaldıracak. İç yapacak bu şekilde. Yapış eline bir şey varsa dökülecek. Sonra iki yüzünü aynen yıkıyormuş gibi sıvalayacak. Bir defa. Ama kuruş kalmadan böyle. Her tarafını her tarafı bu şekilde bir defada da sıvalayacak. Yani böyle yeterli değil. Aynı yıkıyormuş gibi bir kure kalmamak üzere bir daha bir daha sıvı satı. İkinciye yine iki aynı şeye vuracak yani. Yani toprağı, kuma, taşa neyse, iki aynı şekilde parmaları açık, avucu açık vuracak. bir geri yapacak. Elini kaldıracak. İki baş parma elini sırpacak. Bundan sonra sol eliyle Sağ elini mesleleyecek. Buna şöyle bir kural vardır. Aklımda kalır inşallah. Sol elin baş parmağı dokunmayacak. Baş açıkta kalacak. Avuç dokunmayacak. Yani parmaklarla. Sağ elin parmaklarının dışına ucundan başlanacak. Sağ elin parmakların dışından uçtan başlanacak. Sol elin işiyle Başvamak başlamak, başvamak. Havuşu dokunmuyor. Sol elin dört parmağın içi. Sağ elin... Üstünden... Parmak ucundan. Baş, yavaşça. Yavaşça böyle çeki çeke... Gelecek gelecek. Üst kısımdan gelecek. Dirseğe geçtikten sonra... Dönecek. Dönünce... Parmak ucundan kalkacak. avuç içiyle. başlamak yukarı duruyor. öyle gelecek. İçten gelecek. Buraya gelince... Başlamak bu defa sağ el başparmağıyla gelecek böylece. Gelecek. Ondan sonra şimdi sağ ile tek romana gerek artık. Çünkü burdu. Bu, bu duruyor. Yine şimdi sağ elin dört parmağı ile başlamak dokunmuyor. Avuçla dokunmuyor. Yine sağ elin dört parmağı ile sol elin üstünde parmak üstünden parmaklardan başlayacak. Böyle yavaşça gelecek böyle. Yavaşça gelecek. Üst kızıma gelecek bir şekilde dönecek avuç içiyle içine gelecek başlamak buradan çıkacak bir şekilde e bunu uygulayamasa yapsın gelebilir ama bir de sıradıma gerekir gene hem üstünü hem şeylerini gerekiyor bu şey yaptım elhamdülillah işte temim olmuş olacaktır temim olmuş olabiliyor bu kimse bu teyemmimi ile farz namazını kılar, nafe namazını kılar, kazan namazını kılar, kure kim okur ve kişi bu kişi bu teyemmim abdesti ile birkaç fazla vakit kılabilir. Hanefi'ye göre. Şah-ı göre ise bir teyemmim ile bir vaktin farzı kılınır. Bir vakit girince anılır Şah-ı mezhebeye göre. Harika önce anılabilir. Anılabilir. Demek ki Şah-ı göre o mezhebe sahibinden karıştırmışım bunu söylüyorum. Buna ne yapacaklar? Vakit girince teyimi alacaklar. Mesela öyle vakti geldi. Ezan Şah değil. Eğle girdi mi temir alır. O teyimiyle öğle namazının suyeti fazlını kılar. Lafe namazı kılabilir. Kaza kılabilir. Kaza kılabilir. Bunu okuyabilir. İkindi gelince ikinci, ikinci namazın farzı için tekrarlanması gerekiyor Şahin biz Öyle gerekiyor. Hanefi değilse vakit önce temmini alabilir. Bu kişi bu temminiyle, abdesiyle hem öyle namazını mesela farzını kılar, kaza kılar, nafile kılar, kuran okur, Allah'ın zikredersini yapar. İkindi oldu ve gilerse yine ikinin onun olması kılabilir onda. Onu da kılabilir. E ne zaman bozulur? Abdesti bozan şeyler teyemim bozar. Bunun bir ayrı bir özelliği var. Tek buna açıklayayım inşallah. Bir de su görse kişi su görse sudan da yararlama imkanı olsa ve gördüğü su yeterli olsası. Mesela bir kimse sağlıs saat yerinde ama su bulamadığı için TM'im yaptı. Bu kişiyi namazını kılarken mesela öğle namaziyetini kıldı. Su yok. Öğle namaziyetini kıldı, fazla kalktı baktı ki e, su varmış, fark edememiş. Ya da oraya su getirmişler, su gördü orada, ama genelde bir barda su var gördü. E, suyu gördüm bir bardak su yetmez hapiz O zaman bunun temini bozulmadı. Eğer gelen su hapiz olmaya ne kadar? Yani dört farzını yapacak kadar. Yani yüzünü bir defa yıkayacak kolunu yıkayacak, gidecekse o zaman temini bozuluyor bakırlar. Mesela arabayla, otobüste, trenine gidiyor, tam köprüden geçiyor altı, şarosh, ırma, koral akıyor Evet suyu gördü, tem almıştı, namaz kıyıyor namaz kılacak alta. Evet suyu gördü ama sudan yaralanamaz. Tren durmaz orada, otobüs durmaz orada, Sudan yaralanamaz. Yine bozulmuyor. Hasta kişiye tem aldı, evet evi su dolu her tarafı, çeşme akıyor, evet suyu görüyor. Ama Sudan yaralanamayacak, aptalamayacak, Bunda da bozulmaz diye de bozulmaz. İnsan sevgi kara, elden kalı kalı hala yani aptalızı durmamaya çalışan sevgi kardeşlerim. Yani e, tabi günler her zaman için artık ağır zaman denen bir zamanlarda gelişindi. E, aptalızı gezmenin çok insana faydaları var. Böyle. Hem sebep var. Hem insanı böyle psikolojik olarak insana faydaları var. Yani tavsiye ederim namaz kım üşinenler bile abdest alsın. Alsın adam duyanısan inşallah. Dilâta refat ya.